Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhe Rasulillah. Biliyorsunuz ki kainatta hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamış. Hiçbir şey. Bir çakıl taşı ne kadar adet yaratılması gerekiyorsa onlardan bir tanesi, esen bir rüzgar, bir an o yağmurun bir tanesi, bir damla. Hiçbir şey rastlantı ve tesadüf değil. Onca gelen peygamberin Allahu Teala hepsinden razı olsun. Şefaatlerinden eksik eylemesin. Amin. Rabbimiz Celle Celaluhu ile olan diyalogları, yaşayışları onlar da boşuna değil. Değerli kardeşlerim, boş olmayan o anlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam'a ait. Musa Aleyhisselam: Rabbi, bana kendisiyle seni zikredebileceğim ve sana dua edebileceğim bir şey öğret. Deyince Hak Teala La ilahe illallah de buyurdu. Musa aleyhisselam Ya Rabbi ben ancak bana mahsus olan yani bana özel bir şey istiyorum. Deyince Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ey Musa eğer Yedi kat gökler ve yedi kat yerler terazinin bir kefesine La ilahe illallah sözü diğer kefesine konsaydı La ilahe illallah sözü ağır basardı. Musa aleyhisselamın bizlerle paylaşmasına vesile olduğu bu diyalog da boşuna değil. Buradan şunu öğreniyoruz. Bugün konumuz Allah'ı zikretmek. Aman nasıl değil mi? Musa aleyhisselam tabiri caizse bize bir güzellik yapıyor. Hediye ediyor bir şeyleri. O sormasaydı biz nereden bilecektik? La ilahe illallah sözü. Cabir radiyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz az önceki Musa aleyhisselamın Allahu Teala'ya hangi zikri söylemesi gerektiğini o diye bize anlattı. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Duaların en faziletlisi ise elhamdülillah demektir. Bu öyle bir şey ki Bugün bilim dünyasında da insanların en fazla konuştuğu konulardan bir tanesi telkindir. Özellikle psikolojik rahatsızlıklar adı verilen o mecrada, kişinin kendi kendine bir şeyleri tekrar ediyor olması veya olumsuzluklar aklına geldi diyelim, o olumsuz zamanlarında neleri söylemesi, neleri aklına getirmesi gerektiği aktarılır. Hatta bu bir doktrin olarak sunulur. Yani bir tekniktir. Demek ki bugün konuşacağımız zikir mevzusu, aklın da, bilimin de kolaylıkla anlayabileceği bir şey. Kardeşlerim, büyüklerimizden duyduğumuz sözlerden bir tanesi, dervişin zikri neyse fikri o olur. Bazen de tam tersini söylerler. Fikrin neyse, zikrinde o olur diye. Bunu iyi anlamak lazım. Şehir hayatında yaşıyoruz çoğumuz. Ve bundan yıllar önce yaşayan insanlara özeniyoruz. Bir dağ başında, bir mağarada, şöyle, efendim, sürülerin olduğu bir otlakta bir çobanın yaptığı bir zikir. Evet bunlar çok güzel. Ama bugün için birçoğumuz... Bundan mahrumuz. Peki ben aynı huzuru bulamıyor olduğum halde yine aynı sevaba dahil olabilir miyim? Cevap evet. Bugün hangi şartlarda olursa olsun, ister çok kalabalık bir yerde bulunun, bir iş yerinde olun, bir yolculukta olun, yatağınızda uzanıyor olun, bir hastahanede olun, aklınıza neresi geliyorsa... Biz düşüncelerimizi kontrol altına çoğunlukla alamıyoruz, doğru mu? Yemek yaparken aklımıza başka bir şey gelebilir, araç kullanırken başka bir hesap kitap yapıyor olabiliriz. Hayatımızın her anında bunlara bugünün tabiriyle olumsuz duygular diyoruz. Onlara yenilmektense Allahu Teala'yı zikretmek, tesbih etmek Hayatımızın bu debdebeli, koşuşturmalı şehir hayatı bölümünde biraz daha maneviyatımıza, ruhumuzun gıdasına önem vermekten daha leziz, daha güzel bir şey olabilir mi kardeşlerim? Öyle bir şey ki zikir, melek içinden geçeni bilmediği için anlamıyor. İçinden zikrediyorsun ya, araba kullanıyorsun, yemek yapıyorsun. Yoldasın yürüyorsun ama içinden La ilahe illallah La ilahe illallah dedin Veya Allah dedin Celle Celaluhu Şimdi bak dışarıdan birisi duysa Bunun içerisine riya karıştı denebilir mi? Doğru olduğu için söylemiyorum denilebilir Şuna bak işte zikrediyor Nerede? Efendim şehirler arası bir otobüste uçakta veya apartmanda yaşıyor, diğer insanların duyabileceği şekilde Allah'ı zikrediyor. Bunun zaten doğru olmadığını biliyoruz büyüklerimizden. Ne dedik? İçinden zikrediyor bir insan. Melek biliyor mu? Bilmiyor. Senin düşünceni kim bilebilir? Allah bilir sadece. Celle Celaluhu. Yani Allahu Teala ile senin aranda bir sırdır, sır. Kimse bilemiyor. Şeytan zikir halinde olan ve bunu artık günün belli vakitlerinde hem bedeni hem de ruhu ile bütünleşme halinde yapabilen insanlara pek yanaşamıyor. Kandıramıyor demiyorum. Hiç gelmiyor demiyoruz. Çünkü kimse bundan müstahini değil. Kurtulmuş değil peygamberlerin dışında. Peki o zaman ne yapacağız? Kardeşler, özellikle gafletle oturulan bir topluluğa uğradıysanız. Ne demek gafletle oturulan bir topluluk? Diyelim sizin iş yerinizde nahoş durumlar yaşanıyor, doğru mu? Bir taraftan müzikler açılmış. O iş yerinin kaidelerinden bir tanesi dinimizin hoş görmediği bir takım konuşmalar şunlar bunlar var ve sizin de ne yapmanız para kazanmanız lazım İş arıyorsunuz bulamadınız mecbursunuz İşte orada Allah'ı zikretmek diğer yerlerde zikretmekten daha büyük bir fayda sağlıyor Allah'ın izniyle yani diğer insanların gaflet içerisinde olduğu bir yerde içinden Allah'ı unutmadan ne demiş oluyorsun Ya Rabbi nefsime hoş gelen onca şey var evet şu var müzik var eğlence var ne bileyim farklı farklı nefse hoş gelen ama Allah'ın razı olmadığı şeyler var ben onları reddediyorum değil mi bunu ne zaman konuşmuştuk hatırlayanlar vardır 31 Aralık gecesinde efendim işte sözde Noel eğlencesi vesairesinde ne yapmalıyız daha fazla Allah'ı zikretmeliyiz demiştik. Bu çok önemli kardeşlerim. Allah'tan gafil olanların arasında zikreden bir insan, diyor ki, savaştan kaçanlar arasında kaçmayan ve Allah yolunda savaşan kişi gibidir diyor. Bakar mısınız? Yani nasıl olsa, yani ben şimdi böyle bir yerdeyim, hiç uygun bir yer değil, hayır tam tersine. Baktın ne kadar fuhuş var, ne kadar çıplaklık var maalesef. Ne kadar içki içiliyor veya ne kadar Allah'ın helal saymadığı şeyler var. Orada gönlünü, kalbini, gözünü, dilini kontrol ederek zikre yönelmen en güzel bir haslet olsa gerek. Değerli kardeşlerim, bütün varlıklarını Mekke'de bırakan ve Peygamber Efendimizle beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar vardı. Bir dertleri vardı onların. Ne kadar seçilmiş özel insanlar. Neden? Derdi, sıkıntısı olduğu zaman nereye gidiyorlar? Allah'ın peygamberine gidiyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünebiliyor musunuz? Başın sıkıştığı zaman gel yanıma deriz. Mesela birbirimize sayısı ne kadar az olsa da bu anların değil mi? Nereye gidiyorsun? Allah Celle Celaluhu'nun bizlere örnek olarak gösterdiği ayette bir şey mi anlamadın? Sorabildiğin. Ailenle ilgili bir problem mi yaşadın? Sorabildiğin bir zat sallallahu aleyhi ve sellem. Gidiyorlar yanlarına. Diyorlar ki efendim zenginler cennetin en güzel, en yüksek derecelerini efendim, nimetlerini alıp götürdüler. Onlar Bizim namaz kıldığımız gibi kılıyorlardı namazlarını. Efendim, bizim tuttuğumuz oruçlar gibi oruçlarını tutuyorlardı tamam. Lakin zengin oldukları için hac yapabildiler, umre yapabildiler, zekatlarını verebildiler, sadaka verebildiler. Biz bunları yapamıyoruz. Yani malımız yok. Yani demek istediler ki, Böyle bir üzüntü içerisindeyiz, derdimiz var. Malımızı, mülkümüzü bıraktık ama ne için bıraktılar? Allah Celle Celaluhu için bıraktılar. Keyiflerinden değil, hem orada yaşayacakları zulmü ne için çekmiş oldular? Allah'a inandıkları için. Evet, bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musunuz? Tam da programımızla ilgili bir bilgiyi, Size bir şey haber vereyim mi? Evet. Şimdi peygamberimiz aleyhisselam karşımızda onun güzel sesini duyuyormuş, görüyormuş gibi mübarek yüzünü dinleyelim. Bu haberler ümmetinden olduğumuz için sizin de, onun da, benim de, bir başkasının da üzerine bir borç. Oradaki de ümmetti. Sahabe sen de ümmetsin senden sonrakilerde ve buyurdu ki size bir haber vereyim mi Ver ya Resulallah diyoruz devam ediyorlar Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz Allah Allah Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Müjdeye bakar mısınız? Bir parantez açıyor şimdi. Ancak onlar da şimdi size söyleyeceğim şu tesbihleri yaparlarsa sizin gibi o zaman size yetişebilirler. Yani size birazdan anlatacağım. Bu anlattıklarım yaparlarsa o zaman Sizle beraber olurlar. Yani şimdi diyeceğim şeyi yapanlar kazanıyor. Peki ne buyuruluyor biliyor musunuz? Belki kalem kağıdı almaya gittiniz. Neyse dediniz YouTube'tan zaten dinliyorum. Durdururum. Çok önemli bir şey bu çünkü. Merak etmeyin. Bilmediğiniz bir şey değil. Devam ediyor. Her namazın peşinden 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah. 33 kere. Allahu Ekber getirirsiniz. Elhamdülillah arkadaşlar. Neyin kazancında olduğunuzun farkında mısınız? Namaz kılan kardeşlerim. Kılmayanlar da derhal namaza başlasınlar. Namazdan öte yol yok kardeşlerim. Bakın Bilmeden de olsa bu hadisi şerifi daha önce duymamış da olsanız siz günde beş vakit ne yaptınız? Tekrar ettiniz. Şimdi anlamını bildiğiniz için Subhanallah demenin Elhamdülillah demenin Allahu Ekber demenin mahiyetini daha iyi anladık. Bir başka hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bunları saydıktan sonra buyurdu ki ikinci bir hadisi şeriftir. Kim sayıları az önce bahsettik. 99 eden bu tesbihleri şununla birleştirirse, yüze tamamlarsa ne yaptın? Namazda ne yapıyoruz? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diyoruz. Yüzüncüsünde La ilahe illallah vahdehu la şerike le, leh mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir dedik. Bunu yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar olsa bağışlanır boyuluyor. Şimdi nefis hemen gelip şöyle bir çomak sokmaya çalışacak. Ha bu kadar basit miydi? Tamam o zaman bütün günahları işleyeyim. Bu 99 artı 1 zikri yapayım. Nasıl olsa günahlar denizin köpükleri kadar olsa da bağışlanıyormuş. Tamam o zaman istediğim günahı işlerim derse. <gülüyor> Vereceğiniz cevap şu olsun. İyi güzel nefis kardeş ama senin bilmediğin bir şey var. Nedir o? Şu. Belki senin bir hanıma bakman bin tane okyanusun köpüğünden fazla günah ne biliyorsun? Bir gıybetin belki de dünya ve ahirette yaratılmış yaratılacak insanların adedinden fazla sayıda günah. Allah'ın en sevmediği şeyi ne biliyoruz? Senin söz verip de yerine getirmediğin bir şeyin mesela bunu uzatmak mümkün. Nefis böyle gelirse diyeceksiniz ki bir dakika, benim her türlü sevaba ihtiyacım var arkadaş. Benim her şeye ihtiyacım var. Çünkü ne yaptığımı bilmiyorum derler ya, cürüm işlemek suçtur, hata günah diyelim biz. Cürmüm geldim sana, ey rahmeti bol padişah diyor ya, aynen öyle. Ben cürmümün neye tekabül ettiğini bilmiyorum. 10 sene mi 20 sene mi cezaevi var mesela kanunlarda öyle veya böyle yazar. Ama ahirette böyle bir şey yok. Ölmek istiyorsun, ölemiyorsun. Bak dünyada şu kadar işkence çektim, şu şekilde öldürüldüm, şöyle oldu böyle oldu tamam. Acılar içindeydin ama öldün. Orada Allah muhafaza ölüm acısı, derilerin yanması vesaire beynin fokurdaması ardından tekrar o cildin derinin ve sinir sisteminin belki de tekrar verilmesi Allahu Teala sığınıyoruz. İşte bu kadar önümüzde konuşması basit birkaç dakikamızı alacak şeyler varken böyle bir imkan varken Müslüman olarak yaratılmışken milyarlarca insan arasında ya Rabbi ya Rabbi diyebilen azınlığın içerisinde olmanız imkanı verilmişken bunu nasıl biz geri teperiz? Kardeşler, zikir nedir peki? Zikir Allahu Teala'yı sürekli hatırda tutmaya çalışmak. Yani Allahu Teala'nın seni gördüğünü, herkesi gördüğünü biliyorsun. Tamam. Buna ne gerek var şundan dolayı? Allah'ı unutmaman aa bir dakika benim eşi ve benzeri olmayan bir Rabbim var Celle Celaluhu dolayısıyla biraz daha kontrollü gitmeliyim sana öğretiyor. Mevzu bu. Yani bazı yerlerde mesela şu kadar şunu oku, bu kadar bunu oku denmesinin ödev şeklinde verilmesinin esprisi de bu. Belki hikmetlerinden bir tanesi diyebiliriz bu. Çünkü bugün kabul etmek lazım. Hep beraber otursak, bir karar versek. Ben size, siz bana tavsiye ettiniz. Günde 150 kez Rabbimizi analım. Şunu, şunu okuyalım, bunu yapalım diye. Bunu ne kadar yapabiliriz? İşte belli bir disiplinde ki buna tasavvuf deniyor. Bununla ilgili zaten dervişlerin zikirlerinden haberdarız değil mi? Onlar ne yapıyorlar? Şu kadar, bu kadar zikir. Peki bu zikirler kimin için çekiliyor? E şeyhi için çekilmiyor. Şu zat için çekilmiyor. Kestiğimiz kurbanlar kimin içinse eti, kanları ulaşmadığı halde kıldığımız namazlar kimin içinse bir insanın zikri de Allah rızası için yapılır. Evet. Allahu Teala'yı her an gördüğünü unutmamak için zaten namazın da sohbetlerde mutlaka duymuşsunuzdur. En önemli bizim için hikmetlerinden bir tanesi Allah'ı anmaktır Celle Celaluhu. Bunu yanlış yere çekip de ben dua ediyorum, namaza ne gerek var, kelime manasına bakıyorum, Allah'ı anmak, dua etmek, saladan geliyor deyip de kıvırmaya gerek yok. Aslında bir taraftan bakarsanız da ne kadar ayıp. Ya Allah'ın huzurunda bir secde edeceksin. Bu kadar kaçmanın Değişik bahaneler ardına sığınmanın ne gereği var? Dönüp dolaşacağın yer Allah'ın huzuru eğer imanla gideceksek. Değil mi? Oraya kaçtın, buraya kaçtın, o hocanın sohbetini dinlemedin, o videoyu izlemedin. Sana birisi bir arkadaşın gel kardeşim dedi ya şunu bir dinle dedi. Ya aman bana ne dedin mesela nereye kadar kaçacaksın? Bu kaçış nereye? He kardeşim benim. Ha dostum, ha abim, ha ablacıyım, ha teyzeciğim, ha evladım. Söyle, bu kaçış nereye? Nereye kadar kaçacaksın? Kaçacağız. İşte o yüzden dönüp dolaşacağı yer, kürkçü dükkanı, tilkinin obapta, bizim zaten Rabbimiz bir, kitabımız bir. Kardeşler, Allah'ı anmak üzere yapmak lazım. Hamddır, duadır, tesbihtir, ibadet bunların hepsi zikirdir. Zikir sadece o 33, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber değildir. Allahu Teala'yı düşündün, mesela bir belgesel izledin, o belgeselde ilk defa gördüğün bir hayvan onun rengi, yaratılışı üzerinde tefekkür ettin, subhanallah dedin, ya Rabbi sen ne yücesin. Maşallah, barakallah dedin çocuğu severken, gözü ayrı bir lezzetli, teni ayrı bir lezzetli, ibretlik bir şekilde gördün, tefekkür ettin yani derin düşündün, al sana bir zikir. Tefekkür etmek de zikirdir. Allah'ı zikretmek, her Müslüman kadının, Müslüman erkeğin gıdasıdır. Bakın bugün psikolojik rahatsızlıklardan bahsediliyor ve bunların temeline indiğiniz zaman insanların zamanlamasında sorun olduğunu görüyorsunuz. Ya işi gücü bırakıp emekli olup hayattan kopup daha kötü kendini hisseden insanlar var veya maneviyatını bir kenara atan o içinden gelen vicdandan gelen o sesleri hadi namaza hadi şu içkiyi bırak hadi artık vaktin geldi bak ahiret var bu nidaları bir çırpıda gerisin geriye elinin tersiyle tepen daha fazla kazanmalıyım, dünyada şunu da yapmalıyım, şu zevki tatmadan ondan mahrum ölmemeliyim diye isteklerinin en önemli sırasında dünya ve lezzetleri olan kardeşlerimiz var. Her şeyden daha önemlidir Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna gitmeyi düşünmek. İşte o psikolojik problemli insanların zaman zaman bizde siz de olabilirsiniz. Bu hale gelmesindeki en önemli sebep kendimizi meşkale siz bırakmamız, Allah'ı unutmamız Celle Celaluhu. Sadece Allahu Teala'yı bir yakınımız vefat ettiğinde, hasta olduğumuzda veya sevdiğimiz bir insan hasta olduğunda, parasız kaldığımızda etrafımızda borç alacak kimseyi bulamadığımızda, yanlış anlaşıldığımızda, dayak yediğimizde, iş bulamadığımızda, birinden ayrıldığımızda, anlıyoruz. Halbuki, Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor mealen, bilin ki, kalpler, ne ile huzur bulur? Allah'ın zikriyle huzur bulur buyruluyor. Ayetin, Orjinalini sizlerle paylaşıyorum yeniden. Bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Celle Celaluhu. Yani vücudumuz bir şekilde doyuyor. Şu kadar su içmen lazım. Protein bu kadar, vitamin bu kadar diye tamam. Ama senin ruhunun da açlığı var. Ve onun ilacı zikir. Değerli kardeşlerim. Sabahleyin, akşamleyin, şu vakitte ve şu kadar zikrediyor olmaktan bahsetmiyoruz illa ki. Öyle olması en güzeli. Ama diyelim öyle değil. Dilinle de, ayaklarınla da, kulağınla da zikir var. Nasıl yani? Şöyle, Feridüddin Attar Hazretleri, Allah rahmet buyursun, tanınan isimlerden bir tanesi, çok değerli eserleri vardır. Pentname diye orada diyor ki, Ey oğul, hatta şöyle yapalım, Ey kızım da desin, hanım kardeşlerimiz için. Bakalım ne anlatıyor bize, bir kulak verelim. Her uzvun başka bir zikri vardır. Elin zikri, her zavallının yardımına uzanmak. Ayağın zikri vardır, hak yolunda gitmektir. Gözün zikri vardır, Allah aşkıyla bir damla da olsa gözyaşı dökebilmektir. Kulağın zikri vardır, doğru ve güzel söz dinlemektir. Mümkünse gece gündüz zikre çalış evladım. Kalbin zikri sende Allah aşkını doğurur. Çalış ki bu zikri elde edebilesin. Dilin zikri nedir? Kur'an'ı okumaktır. Bunlardan nasip olmayan kişi, maalesef iflas etmiştir. Evladım, daima Allah'ı övmekten dilini ayırma ki, yoksulluk ateşinden kurtulasın. Dudağını hakkın zikrinden başka şeye kıpırdatma. Çünkü erenlerin işi hep böyle olmuştur, diyor. Eyvallah. Şimdi, zikir son dakikalardayız. O zaman, hepimizin her an yapabileceği şeylerdir. İki çeşit zikir var. Bir tanesi dil ile yapılan lisanla. Efendim kalp ile de yapılır. Bazen beden ile de yapıldığı olur. Hepsi birlikte olursa dilimizde o, kalbimizde o, bütün azalarımızda sadece o olursa işte zikir o zaman kemal bulur, ruha zevk olur. Yani zikirli ilahi Yapmak veya bestelemek zikirli bir ilahi dinleyip de aa ne güzel zikrediyorlar deyip de masaya tempo durmak böyle halay çekiyormuş gibi oynamak oyun havasında Allah'ı zikrettiğini düşünen insanlar büyük bir yanılgı içindedirler bunu da buradan paylaşmak istiyorum lütfen kulağımız neyi duyuyor onu da iyi edelim. Çünkü bu çocuk oyuncağı değildir. Tekrar ediyorum. Allah'ı zikretmek Celle Celaluhu bir çocuk oyuncağı değildir. Neyi zikrettiğimiz çok önemli. Siz bana derseniz ki İbrahim efendim, İbrahim efendim, İbrahim efendim. Ama amacın benimle alay etmek. Sıkıntı yok. Ama sen Allah Celle Celaluhu diyorsun. Aman dikkat et kardeşim. Etrafınızda kim varsa da bu eserleri dinleyenler, böyle arabeskten bozma, halay çekilecek derecede insanı ritim tutturan, böyle oynatan sözüm ona ilahileri ve zikirleri lütfen dinlemeyiniz ve insanlara anlatınız. Orada Allah zikrediliyor arkadaşlar. Celle Celalu ve dilimizden her çıkanın hesabını vereceğiz. Aman dikkat. Kardeşler, bugün Psikolojide de telkin kullanılıyor. Bunu şu kadar tekrar et. Şu şu zamanlarında şu şu kelimeleri söyle. Örneğin. Aynen onun gibi bugün biz Müslümanlarda zaten namazda ne yapıyoruz? Allah'a zikir ediyoruz. Efendim dua ediyoruz. E, mutlaka bir Allah kelamı geçiyor. Hasılı zikir bizim için hayatımızın baş köşesinde. Lakin geldik son noktaya. Sakın kardeşlerim, bu kadar zikrin güzelliği var, bu kadar Allah'ın izniyle affa, nail edecek bir aracı, bir etmen, ne zaman devreye giriyor? Namaz ile. Matematikte sıfır rakamını biliyorsunuz. Etkisiz eleman diye bilinir. 4, 0, 0. 150 tane sıfırı toplayın, bir trilyon tane sıfırı toplayın, matematiksel değeri eşittir, sıfırdır. Birin yanına koyduğunuz zaman on, yüz, bin diye devam eder. İşte o bir nedir biliyor musunuz? Namazdır. Matematiksel değer verdik ya, yerdeki bir çöpü kaldırdın, çöpten ikisini attın, eğer bir rakamın varsa, namazını kılıyorsan, aldın götürdün daha fazlasını aldın birine iyilik yaptın Allah'a secde etmeyi unutmadın çünkü kendine de iyilik yapmaktır çünkü Allah'ı unutmak nankörlüktür nankör bir insan Allah'ın huzurunda secde etmemiş bir insan suçludur hem suçlu hem nankör ama iyi olamaz bir sirkenin içinde maddeler bellidir sen bir litrelik sirkenin sütün içerisine bir damla sirke Damlattığın zaman değişir. Hemen anlarsın. İyi ve kötü ayrıdır. O yüzden kardeşlerim, biz iyiliklerimiz yapalım, sıfır sıfır sıfır toparlayalım onları. Ama namazımız da olsun. O zaman on olsun, yüz olsun, bin olsun, milyarlar olsun ihtiyacımız var. Namazsız bir hayat yaşamayalım. Allahu Teala nasıl kendisini zikretmemiz gerekiyorsa. Hem o kelimelerle yani ağzımızdan çıkan kelimelerle hem de ağzımızla çıkmakla kalmayıp gönlümüzden coşa coşa böyle yanardağlar nasıl böyle patlıyor ya lavlar etrafa böyle gidiyor. O şekilde canı gönülden anlamını bile bile zikredebilmeyi cümlemize nasip buyursun amin. Son dakikayı şöyle bitirelim. Allah-u Teala kardeşlerim kullarıyla iftihar ediyormuş biliyor musunuz? Meleklerine bakın şu beni zikreden kuluma bakın şu kulum beni zikrediyor nefsani isteklerine iblisin musallatına şehevi arzularına dünyevi sıkıntı ve ihtiyaçlarına rağmen beni zikretmekten geri durmuyorlar beni unutmuyorlar neden? Melekler Zaten işleri, güçleri zikretmek, ibadet veya hangi görevi yapmaları emredildiyse onu yapmak. Ama insanoğlunun zikri, meleklerin zikrinden daha üstün olabiliyor. Neden? Çünkü bizde nefis var. Neden? Cep telefonu var. Neden? Televizyon var. Neden? Her yerde faiz var. Neden? Çıplaklık maalesef almış başını gidiyor her sene daha fazla bu artarak devam ediyor. Neden kumar, fuhuş, cinsel sapkınlıklar hayatta olmadığı kadar belki dünyanın yaşından bu zamana kadar bizde iç içe ama ne olacak yani bu devirde diyen kardeşlerimiz var. İşte o yüzden senin bugün bir Allah demen şöyle kalpten ya Rabbi seni seviyorum subhanallah şu yarattığın bujeye şuna buna demen abdest alıp da Allahu ekber deyip secdeye durman seni mutlu etsin neden biliyor musun milyarlarca insan bundan mahrum sen seçilmiş bir insansın bunu unutma e, duanda da bize yer vermeyi de unutma hepiniz Allahu Teala'ya emanetsiniz vaktinizi aldım sürçü lisan ettik affola Allah-u Teala hem sizi hem bizi insan ede. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemini.